474 numaralı konu, Ümmü Süleym'in Huneyn günü savaşmak için hançer taşıması, evet, Ebu Talha Huneyn gününde Resulullah'ın yanına geldi ve, Ey Allah'ın Resulü, Ümmü Süleym'e bakar mısın, beraberinde bir hançer vardır, dedi, Hazreti Peygamber, ey Ümmü Süleym, bu hançeri ne yapacaksın, diye sordu, o da, birisi bana yaklaştığında bu hançerle ona vurmak istedim, diye cevap verdi.